Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, İnsan ve çevre sağlığı alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatifler, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliğiyle yürüttüğü Zehirsiz Kentlere Doğru projesi kapsamında sağlıklı bir gelecek için güç birliği yapmak üzere bir araya geldi. Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından düzenlenen basın toplantısı ile Zehirsiz Kentler kampanyası başlatıldı kampanyada belediyelerden en geç 2025 yılına kadar herbisitlerin ot zehrinin yani tamamen sonlandırılması ve 2030 yılına kadar diğer tüm pestisit ve biyosidal ürün kullanımının %50 azaltılmasına 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılmasına dair taahhütte bulunmaları ve bu kapsamda katılımcı bir stratejik eylem planı oluşturmaları talep ediliyor. Pestisitler ve biosit İptali ürünlerin zararları hakkında toplumda farkındalık yaratmak, zehirsiz kentlerin mümkün olduğu ve bununla ilgili ekolojik ve doğa dostu alternatiflerin varlığı ve uygulanabilirliği konusunda belediyelerin teşvik edilmesi de kampanyanın amaçları arasında. Zehirsiz Sofralar platformu ve kampanyayı destekleyen diğer sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatifler zehirsiz kentler için birlikte mücadele ederek kampanyayı okulların, üniversitelerin, kent konseylerinin, spor kulüplerinin ve yerel basının gündemine taşımaya karar verdi. Paydaşlar ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere taleplerini bütün yerel yönetimler ağında yaygınlaştırmak için de kampanyacılık, savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinde bulunacak. Platform, belediyelerle birlikte yurttaşları da zehirsiz kentler için harekete geçirmeye ve katılımcı olmaya çağırıyor. Yurttaşlar kampanyaya imza vererek destek olmanın yanı sıra zehirsiz kentlere doğru kararlı bir adım atmaları için belediyelerin söz vermesini talep eden dilekçelerle de sağlıklı bir çevrede yaşama haklarını savunmuş olacaklar. Japonya İdari ve Düzenleyici Reform Eski Bakanı Taro Kano, Bloomberg's News'e yaptığı röportajda Japonya'nın 2050'ye kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmak ve enerji geçişinde küresel liderliği savunmak için yenilenebilir enerji yatırımını hızlandırması gerektiğini söyledi. Kono bu ayın başında Ticaret Bakanlığı tarafından daha fazla yenilenebilir enerji benimseme konusundaki isteksizliğin Japonya'yı bu gezegendeki herkesin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etmişti. Konu 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmeye çalışıyorsak, yenilenebilir enerji miktarını arttırmaktan başka çaremiz yok dedi. Doğru yaparsak, kömür ve petrolün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasında herhangi bir sorun görmüyorum. Doğal gazın da eninde sonunda aşamalı olarak kaldırılması gerekecek diye ekledi. Yeşil gazetede yer alan habere göre, Avrupa'da kalan tek yerli, Halk olan Samilere mensup rengeyi çobanları kar örtüsünün yerini alan buz yüzünden geyiklerinin yiyecek bulamadığı ve bazılarının liken peşinde sürüden kaçarak kilometrelerce güneye gittiğini açıkladı. Finlandiya ve İsveç'in kuzeyindeki ormanlık bölgelerde geyiklerini takip etmek zorunda kalan çobanlar bazı yerlerde helikopterle dahi arama çalışmalarını sürdürüyor. Norveç sınırına yakın İsveç'in en kuzeyindeki kasaba olan Kiruna'dan bir rengeyi çobanı olan Lars Anders Kumunen bu yeni kar karın bir adı yok dedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Normalde Mart ayında gelen erken çayevi kazmanın zor olduğu sert kar gibi. Kışlar şimdi daha sıcak ve yağmur yağıyor. Ardından hava birden soğuyunca ıslak zemin buzlu hale geliyor. Rengeyikleri bunları kazıp dikenleri yiyemiyor. Bu hafta Science dergisinde yayınlanan makaleye göre Kuzey Kutbu daha önce inanıldığı gibi dünyanın geri kalanından 2 değil 4 ila 10 kat daha hızlı ısınıyor. İsveç, Finlandiya, Norveç ve Rusya başta olmak üzere 4 ülkenin bir kısmına yayılan ve 3 denizle çevrili bir bölge olan Sapmi'de bu yıl Temmuz ayında 100 yıldan daha uzun süredir görülen en yüksek sıcaklık 33.6 derece kaydedildi. Bu donma çözünü ve kar üzerinde yağmur olayları Kuzey Kutbu'nda doğal olarak zaman zaman meydana gelse de bunların sıklığı ve ölçeğinin giderek arttığına dikkat çekiliyor. Fin araştırmacı Joko Kumpula bu tür kışlar daha önce genelde 30 yılda bir yaşanırdı. Ancak görmüşe göre devam eden iklim değişikliği nedeniyle muhtemelen giderek daha yaygın hale geliyor diye konuştu. Samiler anlaşılan büyük bir sorun içerisinde. Avrupa'nın son kalan yerli kabileleri. İndi Türk'te Furvah Şah'ın aktarımına göre karbon salınlarının azaltılmasını sağlamak için yük gemilerini denize sürükleyen dev uçurtmalar denenecek. 500 metrekarelik uçurtmalardan ilki tam kullanılması olmadan önce 6 aylık denemeler için Ocak'ta 154 metre uzunluğundaki Vilde Bordeaux adlı bir gemiye Atlantik Okyanusu boyunca yapacağı ticaret yolculuğunda yardımcı olacak. Seawing Wing adı da verilen uçurtmalar yakıt kullanımını ve sera gazı salımını %20 azaltacağı umuduyla bir Fransız teknoloji şirketi tarafından geliştirildi. Deniz yolculuklarında ticari gemileri çekmek için kullanılacak. Tam boyutta 300 metrelik irtifada uçuracak olan 1000 metrekarelik uçurtmayla şirketin çevresel ayak izinin yılda 8000 ton karbondioksit oranında azaltılması hedefleniyor. İklim krizinin aciyeti göz önüne alındığında... Dünyada şimdi karbon salımlarında ciddi bir azalma kaydedilmesi gerekli. Bunun için de işte bu okyanus aşırı gemilerde eskiden olduğu gibi yelkenli ama bu sefer uçurtmalı yelkenli kullanımı söz konusu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.